Türkçe Peri Masalları Aç Gözlü Sütçü Evvel zaman içinde küçük bir köyde Henry ile karısı Gloria yaşarmış. Henry bir sütçüymüş. Karı koca bir inek ahırının sahibiymiş. Bütün ineklerine birlikte bakıyorlarmış. Onlara kaliteli samanlar yedirip güzel besliyorlarmış. Bu sayede de Henry'nin bütün inekleri mükemmel kalitede süt veriyormuş. Köydeki herkes sadece Henry'den süt alırmış. Henry ve Gloria iyi para kazanıp iyi bir hayat sürüyormuş. Ama buna rağmen Henry mutlu değilmiş. Hep büyük bir ev ve pahalı giysiler almayı hayal ediyormuş. Köyümüzün dış mahallelerinde büyük bir ev gördüm. O evi satın almalıyız. Çok pahalı bir araba alabiliriz ve bize hizmet edecek bir sürü uşak tutabiliriz. En pahalı giysileri de giyeriz ve bütün bu fakir köylüler de bizi kıskanır. Bu açgözlülükle hiçbir yere varamazsın. Yeteri kadar kazanıyoruz ve elimizde olanlarla mutlu olmalıyız. Bu küçük evde nasıl mutlu olabiliyorsun? Ve bu inek ahırında. Ah! Bu ineklerin kokusu artık fazla oluyor. Ama onlar bizim geçim kaynağımız. Uzun sürmeyecek. Bu sözümü unutma. Günün birinde bu köyün en zengin adamı olacağım. Ah. Henry süt almaya çıktığı her gün köylüler onu övermiş. Henry! Bu süt çok iyi ve çok sağlıklı. İneklerine çok iyi bakıyor olmalısın. Evet, evet. Bakıyorum ama uzun sürmeyecek. Zengin olduğum zaman bütün inekleri satacağım. Evimin içindeki o koku hoşuma gitmiyor. Ama o inekler senin geçim kaynağın. Yaptığın işten şikayetçi olmamalısın. O iş hayatta kalmana yardım ediyor. Ben geçirmek için... Yumurta satıyorum. O da kötü kokan bir meslek ama ben şikayet etmiyorum. O benim mesleğim. Tabi, tabi, tabi. Demek ki senin kaderin yumurta satmak. Ama benim kaderim daha büyük bir şey. Benimki pahalı eşyalar ve pahalı giysiler satın almak. Bu aç gözlülüğünle bir yere varamazsın dostum. Bunu ne kadar şabuk anlarsan o kadar iyi olur. Eeeh. Ben burada yeterince zaman harcadım. Sana kokulu yumurta mesleğinde başarılar diliyorum. Hoşçakal. Ee... Henry daha çok para kazanmak için acele ediyormuş. Çoğunlukla zengin olmak için bir yol bulmaya çalışıyormuş. Bu kadar mı? Bu para çok az. Nasıl daha fazla süt satarım? Bunun bir yolu olmalı. İneklerimin hepsi sağlıklı. Bize daha fazla süt vermeleri için onları zorlayamam. Ayrıca burası da küçük bir köy. Daha fazla süt sağsam bile kime satacağım onu? Bir dakika. Komşu köye gidebilirim. Orada bir sürü aile var. Ama o zaman bir inek daha almam gerekiyor. Şu anda onu yapmak için yeteri kadar param yok. Hayır. ''Bir şey yapmak zorundayım. Daha büyük bir ev alacağım. Bir düşüneyim. Bir irek daha alacak kadar param yok. Ama sütün miktarını da artırmam gerekiyor. Onu nasıl yaparım?'' Henry yürürken bir nehre rastlamış. Sonunda hırstan gözü dönmüş bir haldeyken aklına bir fikir gelmiş. ''Sütün içine biraz su karıştırsam nasıl olur acaba?'' O sayede bir inek daha almak zorunda kalmam. Ve aynı zamanda da kumşu köye süt satmam mümkün olabilir. Ah! Bu harika bir fikir. <gülüyor> Süte birazcık su katsam hiç kimse fark etmez. <gülüyor> Ve Henry dediği gibi yapmış. Ertesi sabah şişelerine süt doldurmaya başlamış. Ama bu kez sadece yarıya kadar doldurup evden çıkmış. Sonra nehirde durmuş ve şişelere biraz su eklemiş. O gün her zaman olduğu gibi köylüler memnuniyetle Henry'den süt almış ve ona aynı parayı ödemişler. Süte su kattığı için Henry'nin elinde süt kalmış ve bu sütü komşu köyde satmış. Henry o gece çok mutluymuş. Harika oldu. Bu şekilde devam edersem yakında çok zengin olurum. <gülüyor> Henry haklı çıkmış, günler geçmiş ve artık eskisinden daha zengin olmuş. Kendisine bir araba almış ve evini yenilemiş. Süte su katmaya o kadar alışmış ki bir inek almayı bir kez bile aklından geçirmemiş. Süte olan talep artınca da içindeki su oranı da artmış. Bu olay haftalarca devam etmiş ama sonra köylüler fark etmeye başlamış. Yeni ve sulu süt hakkında köyde dedikodular çıkmaya başlamış. Gerçeği öğrenmek isteyen birkaç köylü, Henry'nin evinin önünde toplanmış. Sorun nedir? Henry, sattığın sütle ilgili şikayetlerimiz var. Tadı tıpkı su gibi. Ne? Ne cüretle söylersiniz bunu? Biz süte para veriyoruz Henry, suya değil. Bizi daha fazla aldatamazsın. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbiriniz iyiliğe minnet etmiyorsunuz. Ben çok çalışıyorum. Beğenmiyorsanız gidin başka yerden süt alın. Size ihtiyacım yok benim. Benim sattığım sütü severek alan daha başka bir sürü köy var. Henry hızla eve girmiş ve kapıyı çarpmış. Köylüler Henry'nin bu kaba davranışı karşısında şoke olmuş. Bir yerde bir sorun var. Katılıyorum. Sebebini öğrenmeliyiz. Bütün köylüler gerçeği öğrenmek için plan yapmış. Henry ertesi sabah her zamanki gibi nehre doğru yürümüş. Yarısı dolu güğümlerini açmış ve içlerine su doldurmuş. Ama takip edildiğinden hiç haberi yokmuş. Ha? Bunu nasıl yapar? Bu yaptığı haksızlık. Ha, bu şekilde giderek zengin oluyormuş. Aynı sayıda ini sahip. Ama yine bir sürü aileye süt satıyor. Köylüler bütün olayı anlamış ve bu açgözlü sütçüye bir ders vermeye karar vermişler. Gloria ertesi gün bakliyat almak için pazara gitmiş. O akşam Henry işten dönünce birlikte yemeğe oturmuşlar. <Gülüyor> bu da ne? Sen taş mı pişirdin? Taş mı? Hayır, onlar bakliyat. Hayır, bakliyat değil. Buna inanamıyorum. Satıcı sana bakliyatın içinde küçük taşlar da satmış. Nasıl yapar bunu? Yarın onu görmeye gideceğim. Henry ile Gloria o gece boş mideyle yatağa girmiş. Henry, ertesi sabah öfke içinde satıcının yanına gitmiş. Sen bize ne sattın? Biz taşlara para vermedik, bakliyata verdik. Beğenmiyorsanız gidin başka yerden alın o zaman. Sizi ihtiyacım yok. Henry öfke içinde eve geri dönmüş. Bir süre sonra 12 yumurta almak için dışarı çıkmış. Eve gelip yumurtaları kırmaya çalışınca 12 yumurta'nın 10 tanesinin taş olduğunu fark etmiş. Ve çok öfkelenmiş. Sen ne sattın bana? Ben yumurtaya para verdim, taşa değil. Bizim suya değil de süte para verdiğimiz gibi mi? Eğer beğenmiyorsan gidip başka bir yerden satın alabilirsin. Sana ihtiyacım yok benim. Henry öfkeyle oradan ayrılmış. Ertesi gün ipek bir gömlek satın almış. Evine dönerken yağmur yağmaya başlamış. Su gömleğinin bütün boyasını akıtmış. Eve vardığında gömleğin ipek olmadığını, jüt olduğunu fark etmiş. Bu olay birkaç gün böyle devam etmiş. Henry ne zaman bir şey almaya çıksa eve başka bir şeyle geri dönmüş. "Ben sıkıldım bundan. Niye bize düzgün mal satamıyorlar? Bizi aldatıyorlar. Bu haksızlık ama" Henry kendini ve açgözlülüğünü düşünmekle öylesine meşgulmüş ki kendisinin de başkalarına aynı şeyi yaptığını fark etmemiş. Zaman içinde komşu köylüler de şikayet etmeye başlamış. Giderek herkes Henry'den süt almayı bırakmış. Harcayacak parası kalmayan Henry kalitesiz süt satarak aldığı eşyaları satmaya başlamış. Henry artık fakir bir sütçüymüş. Geriye sadece birkaç ineyi ve süt satabildiği birkaç ev kalmış. Şimdi anladın mı ne yaptığını? Fakir olmamızın nedeni senin gözülü. Eskiden sattığın gibi süt satmaya devam etseydin, daha büyük bir evle pahalı giysiler alabilirdin günün birinde. Tek yapman gereken sabırlı olmak ve çok çalışmaya devam etmekti. Katılıyorum Gloria. Seni dinlemem gerekiyordu. Ben sadece paramı kaybetmedim. İnsanların saygısını ve güvenini de kaybettim. Ah. Henry süt satmaya ve ineklerine iyi bakmaya devam etmiş. Artık açgözlülüğün ne kadar tehlikeli olabileceğini biliyormuş. Henry dersini almış. O günden sonra süte asla su katmamış ve kazandığı parayla mutlu olmuş. Son.